716, numaralı konu, İbni Ömer ile kız kardeşi ve müminlerin annesi Hafsa arasında, Dümetül Cendil anlaşması hakkında geçen konuşma, evet, Hazreti Ali ile Muaviye'nin Dümetül Cendel'de bir araya geldiklerinde müminlerin annesi Hafsa bana, Allah'ın ümmeti Muhammed arasında ıslah edeceği bir sultan geri kalman uygun değildir, sen peygamberin kayınbiraderi ve Ömer bin Hattab'ın oğlusun, dedi, bunun üzerine kalkıp Dümetül Cendel'e gittim, büyük ve cins bir devenin sırtında oraya geldim. Gelen muaviye, kim bu işe tamah eder ve boynunu uzatır, dedi, ben o günden önce dünyayı arzulamamıştım, çıkıp ona, seni ve babanı İslam'a sokuncaya kadar vuran ve sizi zorla bu dine sokan kimse buna göz diker, diyeyim dedim, fakat cennet ve cennet nimetlerini hatırladım ve bunların söylemekten vazgeçtim.